Ayağımda destekleyici AFO var diyor. Bu AFO dediği şey de ayağa bağlanmış plastik kaba bir şey hocam. Ee, bunun üzerine MES yapabilir miyim? Çıkarması çok zor ve meşakkatli oluyor. Bununla beraber ayağımın sağlığı açısından da pek mümkün değil demişti. Şimdi mesela yapabilir yani onu çıkartıp yıkamak mümkün olmuyorsa hı hı. veya çıkartması ve yıkaması sağlığı açısından risk oluşturuyorsa Temiz ise yani bak üç tane şart saydım bir e, necaset bulunmayacak temiz olacak iki e, çıkardığınız zaman e, size e, yani e, sıkıntı veriyorsa evet. veya hastalığınız artıyorsa veya iyileşmesi uzuyacaksa bu takdirde mesedebilir bu ayakta değil de kolda da olsa böyle <gülüyor> kanın başka yerde de olsa böyle diyelim ki yüzünüzde bir yara var. Ya ameliyat oldu orayı bandajladılar diyelim. Siz e, etrafını yıkayacaksınız, oranın üzerine mesedireceksiniz.